Hasbihal, hazırlayan ve sunan Cüneyt Gülen. Radyo Havan'dasınız. Hasbihal programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün günlerden salı. Saatlerimiz 17'yi gösteriyor. Belki 17'yi biraz daha geçmiş olacak. Ee... Her hafta aslında size farklı bir sesi, farklı bir yorumu getiriyoruz ve radyo havan dinleyicileriyle buluşturuyoruz. Bugün çok daha farklı bir soundla sevgili Gerçek bizimle beraber olacak. Hem kendisine birazdan merhaba diyelim, hem de onun bir eseriyle programımızı başlatalım istiyorum. Onun albümünden yine güzel bir eser dinleterek A1 ile başlayalım. Zümrüt'ü Anka, Ayhan Orhun'a ait bir eser sözleri de müziği de. Bu eseri dinleyelim. Ardından Gerçeği bir merhaba diyeceğiz. Ondan sonra gerçek kimdir, nedir, müzik yaşantısı nereden gelir, müziği nasıldır? Bunların hepsini kendisiyle konuşacağız. Sizler de bu güzel sohbete, bu has hale ortak olacaksınız. Geliyoruz bir yer, ayrılmayın. Radyo Hava. Zaman değildi. Kal buradan bir dünya Arfa boyu yol gittim Geriye dönemem ki Mutsuzum mutsuzum. Geceler uykusuzum Aciler doktorsun doktorsuz Sokaklarda yalnızım Zümrüt'ü anka bir kara karga Çağırıma gelmez kendisi darla Zümrütü anka bir kara karga Zaman değildi. Kalbıra döndü dünya. Arpa boyu yol gittim. Geriye dönemem ki. Mutsuzum mutsuzum. Geceler uykusuzum. Aciler de doktorsuz Sokaklarda Tam az önce de belirttiğimiz gibi bugün konuğumuz gerçek ve ilk e, solo albümünden Zümrüt'ü Anka'yı sizlere e, dinletmiş olduk. Söz müzik Ayhan Orhun taşındı. Bu esere dair biraz sonra gerçeğe e, sorularımız olacak ama önce bir merhaba diyelim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim. Sizler de iyisiniz. Teşekkür ediyoruz. Bizler de iyiyiz. E, i̇ki yıl süren bir çalışmanın sonucu e, gayet başarılı bir albümle sevenlerinize buluşmuşsunuz. E, Teşekkür ederim. Zaten. Şu albüm maratonundan aslında bahsederek biraz başlayalım istiyorum. Sonra biraz da hayatınıza dair bir şeyler konuşacağız. Olur tabi. Albüm maratonu Albüme ne kadar sürdü, neler yaptınız? İki yıl aşkın bir süre e, uzun süren bir Emeğin ürünü albümümüz, 13 şarkıdan oluşuyor. Ee, gayet iyi müzisyenlerle çalıştık piyasanın üzerindeki soundla, şu an piyasanın göstermiş olduğu da e, bir sıkıntıdan dolayı albümümüzün uzun sürede çıkmasının nedenlerinden biri de oydu ve repertuar aşaması. Hı hı. E, repertuar seçimi zor oldu mu? Çünkü bakıyorum ben hani anonim türküler de var ama baya bir zor e, baya zor oldu yani. Çünkü ben yıllardır sahnelerde canlı performans gösteriyorum İstanbul Taksim Beyoğlu'nda oradan gelen istekleri de değerlendirerek e, onların arasından sıyrılarak en çok bu eserler istendiği için ve kendim de bunu daha önce başkaları da okumuş olmasına rağmen hani daha farklı bir sound'u yakalamak için Hı. ve kendi yorumcu kişiliğimi de ortaya koymak için bu Eserleri seçtik. Şimdi Zümrüt'ü Ankaya dinledik az önce. Bu da yine daha önce başka bir tarafından, e, kısa bir süre önce kaybettiğimiz Barış Akarüs tarafından yorumlanmış bir eserdi. Evet. E, bunun özel bir nedeni var mı? Yani Barış'la bir yakınlık, bir arkadaşlık, bir dostluk ve onu e, hatırlamak gibi. E, Barış'la arkadaşlığımız gibi. E, yoktu ama aynı stüdyoda çalışmanın verdiği bir güven, huzur vardı. Ayhan Orhun Taş da... Ayhan Oruntaş Utopya müzik yapımı sütüyolarında çalışmıştı Barış'ta ve Ayhan Bey'in isteği üzerine sesimizi daha çok birbirine benzetmesinden dolayı Benziyor. isteklerimizin de aynı olmasından verdiği bir ne diyelim amaçla sanki bir görev gibi. Biz de okumaya çalıştık bunu. Bu rahatsız etmedi. Mi? Yani daha önce Barış Akarsan'a söylediği bir eser niye ben şimdi söyleyeyim gibi bir şey oldu mu? Hayır yok öyle bir şey yoktu ama o değildi tabi. Bir de şey herhalde bir memnuniyet var tabi. Yok burada. hani e, ses aralığımı aslında şöyle diyeyim ben. Ses aralığımı göstermek için de daha çok özellik buydu yani. Hı hı. Peki e, böyle klip plan denildiğinde ilk düşünülen eser midir? Böyle abire 1e konulduğuna göre? Klibi dördüncü şarkıya çektik Dolan Deli Gönü'ne. Hı hı. Söz, sözler Kazım, Kazım Doğan'a Doğan ait. Doğan Müzik Zafer Yurseven'e ait. Zafer Yurseven'in de iki tane eseri var burada bu albümde. Evet. Biri bu, biri de e, Zaman Zaman. İşte, e, bu. Zaten e, albüme baktığınız zaman hepsi birbirinden başarı, başarılı isimler. Hı hı. Hepsi de bana güvenerek teslim etti eserlerini. Ben de elimden geldiğince, yorumum yettiğince okumaya, seslendirmeye çalıştım yani. Genel anlamda dinlediğimde ben e, açıkçası çok beğendim albüm çok beğendim çünkü sound hak hakikaten çok güzel. Yani dinlediğiniz zaman e, sizi etkileyen bir tarz var. E, ama tabii şey biraz daha böyle Anadolu rock formatına e, yakın. E, biraz da pop rock'a yakın. Yani iki aslında, uçtan da tutan bir format. Öyle aslında hani şu anda bir isim koyamıyoruz. Ne tarz müzik olduğunu. onda dinleyenler karar verecek. Ben koydum adı Anadolu pop rock Dinleyenler karar verecek. İsteyen herkes her şeyi bulabiliyor albümde yani. Hı hı. Peki e, bir örnek var mıydı önünde yani bu sound'u hazırlarken şundan e, bu tınıyı bundan bu tınıyı alayım gibi bir Yok bir şey. örnek yok ben yıllardır 10 yıldan beridir bu sound'la varlarda bu, e, bu tür müziği yapıyordum zaten Talep nasıldı? Talep e, kitlem ve sevenlerin bayağı vardır yani peki. Talebe göre <gülüyor> cevap vermeye çalıştık biz de. Şimdi e, rak sound aslında çok şey değildir. Hani türkülerle e, iç içedi. Çok yabancı durmaz. E, ve türküyle söylendiğinde de çok fazla kulak tırmalamaz. Özellikle Normal isyan türkülerinde e, de ortaya çıkan. Aynen çıkalım. öyle. Eşkıya'yı burada söylemişsin. Mesela şeyin e, Tunay'ın. Tunay Onun dışında e, Haydar Haydar var. Bir ayrılık, bir yoksulluk. Bir ölüm. Bir ölüm evet, var. Karaca Karacaoğlan'a ait. E, pek çok eseri aslında e, rakla harmanlayabilirsiniz ama yine bunun karşısında duran insanlar da vardır. Daha bu albümün ilk çıktığı dönemler şu ne kadar oldu? Daha bugün çıktı piyasaya değil mi? Bugün piyasaya evet. çıktı. İnsanlar dinlemeye başladığında mutlaka eleştiri de alacaksın. Buna hazır mısın? Hazırım. Sonuna kadar hazırım. Yaptığım her işin arkasındayım yani. Çok güzel. Peki e, eleştirilere verecek bir cevap var mı? Yani türkü türkü gibi söylenmeli diye direten insanlar da var. Biz, hani bana sorarsanız ben yakışan neyse o olsun tarafından bakarım ne derim? Yani rak müziğe yakışıyorsa rak olarak da yorumlansın bu. Türkülerin ben özünü bozmadım. Hı hı. Yaptığımız müzikte de öyle. Türkünün özü bozulmadı. Ama yorumcu kişiliğimi ortaya koydum ben. Hı hı. Ya, i̇çimdeki isyandan dolayı hani kasetin ismi şarkılar, şarkılardan dolayı değil yani. Herkesin içindeki bir isyandan dolayı Eşkıya'yı adını aldı. Peki. Ee, eşkıya adını aldı. Ee, biz Zümrüt başladık. İstersen Sözleri ve Müziği Tunay Bozi'yi taahhiti olan bu eserle de devam edelim. Sıfır bir eser. Kimse ee, okumadı daha önce. Seyidunay'a da buradan. Tunay'ı kandırdın yani. Kandırdın yani. <gülüyor> Tunay da kolay, koyu, kolay öyle şey yapmaz. Gerçi paylaşımcı bir insandır. Tunay'ı öyle. çok iyi tanırım. Her zaman bu arada dinliyorsa da ona da selamımızı gönderelim. Göndereyim. Paylaşımcı bir insandır ama böyle sıfırı önce bir kendi e, tadına bakmak ister o eserlerin ondan sonra Yok, verir. Ben hocamın yanına gittiğim zaman direkt bu eseri okuyacaksın dedi. Öyle mi? Evet ben Aa. acıya gülmek için gitmiştim. Bunu okuyacaksın dedi sesine bu gidecek dedi. İkisini beraber aldım çıktım diyorsun. <gülüyor> İkisini Süper. aldım kandırdım. Peki. Bir alma giderken iki oldu. Peki. Kendisi de ee... şiirleriyle destek verdi evet, seslendirdi. Evet onu, onu da... E, Aslında eşkıya abi. açıklayan bir e, ön konuşması da var. Hı -hı. Eşkıyadan önce eşkıya nedir? Peki hani eşkıya korkulanacak bir kişi, korkulanacak bir kişi değil. Peki bakalım Tunay nasıl anlatmış eşkıyayı? Hem de, e de. eseri de dinleyelim sonra beraberiz. Orda karanlıkları kuşatılmış dağ köylerinde, kağında gece yarıları pencereye ince bir türküyle eşkıyalar suya ekmeye inerler. Ağızlarına inercesine sanki öyle rahat bıyıkları gibi sarkarlar evlerin içlerine. Çocuklar korkmasın ya da öykünmesin diye pusatsız tekin. Tehdit gibi dolaşsalar da dağlarda asıl tehdidin yalnızlık olduğunu, insani olmadığını en iyi bilen eşkıyalar. <gülüyor> Serhat elinden Acının sırtına biner gelirim Ben bir biniciyim, Ferhat elinden Acının sırtına biner gelirim Talan içliminden, bener gelirim. Talam içlim. Gelirim Sütlü şapaklarda Çiçek ürküttü Eşya sesimi dala besledim Dişimi dilime Gömer gelirim Eşya sesimi dala besledim Dişimi dilime Gömer gelirim Göze alalım İnmeye kuşatılmıştım her indiğimde Seydun ayın söktü yürek elimde Suların sırtına biner gelirim Sözleri ve müziği Tunay Boz Yiğit'e ait bir eserdi. Eşkıya'yı dinledik. Gerçek bizimle beraber aslında albümle aynı ismi taşıyan eserdi. Az önce size dinlettiğimiz has bir haldesiniz. Radyo Havan'ı dinliyorsunuz sevgili dinleyiciler. Program sonrasında da bize ulaşabilirsiniz. E-mail adresimiz gulencuneit.gmail.com Hem gerçeğin şarkıları adına yorumlarınızı bize iletirsiniz. Hem programla ilgili duygularınızı, düşüncelerinizi bize iletirseniz seviniriz. Şimdi e, albümün geneline baktığımızda bir rock e, sound olduğundan bahsetmiştik. İçinde türkülerden, türküler olduğundan bahsettik. E, ama bununla beraber tabii şarkılar da var, e, besteler de var. var. E, bir tanesi Murat Özlüksel'e ait bir beste ama sözler çok tanıdık birinden. E, Cahit Külebi'den. Ben e, ne zaman şiirlerini okusan, ne zaman şiirlerini bir başkasından dinlesem. Tabii hakikaten yorumlayabilen birisinden dinlesem tüylerim diken diken olur Cahit Külebi şiirlerinde. Ve en bilinen eserlerinden bir tanesi hikaye bu albümde yer alıyor. Ben bunun serüvenini merak ediyorum çünkü e, şairlerin aileleri genelde bu açıdan biraz daha tutucu olurlar. E, o paylaşımda e, biraz daha nasıl diyeyim risk almak istemezler aslında. Hani o evet. şiirin hep bilindiği haliyle kalmasını isterler ki bu güzel bir davranıştır. Evet. İkna etmek zor oldu mu? O aşama nasıldı? ikna etmek e, aslında zor zorluk yanı ulaşamam verdiği bir problemdi. Hı hı. İki yıl iki yıl süren zaten e, süreçte e, gecikmenin süreci de e, en çok bu hikaye hikayeden kaynaklandı ve e, biz eşini ulaşmaya çalıştık Cahit Külebinin Oya Külebi aradığımızda varisi ben değilim dedi oğlumu arayın dedi Almanya'da dedi. Tabii telefon falan istediğimizde telefon da bilmiyor kadın çok yaşlı. Hı hı. Hatırlayamıyor bir şeyleri falan. En sonunda denk geldi. Ayhan Orhontaş bir şekilde ulaşmaya çalıştı kendisine. Ve ulaştı da 2 yıl sonra iki yılın sonunda. Ee, Ali Külebi aradığımız zaman ben de sizin telefonunuzu bekliyordum dedi. ile görüşmüş o zaman evet. bir, e, çıtlatma olayı olmuş. Evet, biz artık hani e, bunu okuyacaktık. Kesin albüm albüme koymamız lazımdı. Hani ulaşamasak dahi Mesam'a da bildirge gönderdik hani. Ne bizden sonra dava açacaklarsa her türlü arkasındayız diye. Sağolsun Ali Bey de bizi kırmadı. telefonuzu bekliyorum dedi ve hiçbir tev ücret ve talep beklemeden, hiçbir şey beklemeden güvenerek bize teslim etti. Peki ee, o şarkıyı tamamladığınızda Ali Bey'in tekrar dinleme şansı oldu mu? Dinledi. Yani Dinlettiniz Din, değil mi? Dinledi. Yani genelde şeydir hani dinlerler o, o zaman bir onay verilir ama bu Dinledikten aşamada... Dinledikten sonra bir daha teşekkür etti zaten bize. Ha, süper. Sağ olsun buradan. Süper. Peki e, az sonra aslında hikayeyi dinletmek istiyorum ama biraz daha sohbet edelim. E, Anadolu rock müzik e, biraz daha aslında senin müziğine göre fark, farklı bir kul var. Pop evet. rock biraz daha farklı kul var. İkisinin ortasında bir müzik türü var. E, gerçeğin elinde. Peki ee, burada iddia ne? Yani ya da ne kadar iddialı? Ben bu işi buradan tuttum artık böyle götüreceğim. Arkamdan benim da gelecek iddiam... insanlara örnek olacağım gibi Hı. bir şey var mı? Benim iddiamım şudur. Benim yaptığım müzik şu anda Türkiye'de hiç kimse yapmıyor. Hı. Bir insan bile Bayağı iddialı. <gülüyor> bayağı bir iddialı. <gülüyor> bir laf olsa da cidden öyle. Yani müzik, müzikal olarak da öyle. E, repertuar olarak da. Çünkü bu aslında ne diyeyim ben. Her evde olması gereken bir albümlerden biri. Arşivlik evet. hazırladığınız için. Arşiv evet. Çünkü her türlü müzik tarzı var içinde. Herkesin dinleyebileceği albüm, nadir albümlerden biridir yani. Bundan sonra... <gülüyor> Ben son. <gülüyor> Sen az önce e, mikrofon arkası bir şey anlattın. E, zaman zaman işte bindiğim taksilerde e, taksi şoförlerine falan dinletiyordum. <gülüyor> Şimdi e, albüm sound'undan bahsediyoruz ya bu da önemli <gülüyor> evet. bir şey aslında. E, ben ilk şey dedim hani tam böyle gençlerin dinleyebileceği hoş bir albüm olmuş, güzel bir çalışma olmuş dedim. Ya ben aslında bunu taksicilerde falan da test ettim, denedim diye başladın. Onu bir anlatsana. Ben hep tepkilere merak ediyordum değişik yöntemlere başvuruyordum tabi biz yapmıştık sound'u her şeyi hazırlamıştık hep taksiyle zaten gelip gittiğim için her taksiye bindiğimde dinletiyordum mesela ve tepkiler çok güzel oluyordu 65 yaşında bir amca vardı ki Zümrüt Anka'yı çok beğendi hı hı. hani normal türkülerden bahsederdik ne iş yaparsın işte türkü var da çıkıyorum sahne alıyorum diyordum ben ona Tarzı duyunca, aa bu çok güzel falan benimle beraber eşlik etmeye başlıyordu, attı direksiyonda elini bırakıyordu, alkışlanmalar falan, koptu adam orada yani. Genç, <gülüyor> genç bir adamın yapabileceği her şeyi yaptı orada. O da Ve güzel. Bir ara bir anımız daha var, ben şeyi taktım öyle, sidim çıktı işte elimde, tekrar taksiye bindim. Dinletiyoruz amcanın birini taksiciye, dedik bu adam dedi, Cem Karaca'dan bahsediyordu işte. İşte bunun gibi şimdi yeni çıkan yetmeler buna özenmeye çalışıyor falan diye söyledi. <gülüyor> dedim ki amca bu benim dedim. Baktı öyle bu ses senden mi çıkıyor dedi. Şu <gülüyor> herkes beni gören herkes onu söylüyor. İşte bu ses senden mi çıkıyor diye yorumları var. Tabii Cem Karaca Cem Karaca'da aslında hani böyle benzetilmekten hoşnut olunacak bir isim bana Evet, ben guru diyorum ben. İstediğine benzetebilir yani. Erkin <gülüyor> Koray denleyen herkes diyor ki işte bu şarkıda Aa bak burada Erkin Koray gibi okumuşsun Cem Karaca gibi burada bu, bu hani müzikleri benzetiyorlar aslında okumayı değil. Yorum Hı -hı. tek bir yorum. Ve hiçbir şarkıyı tek bir sesten okumadım normal standart sesten. Onu onu diyecektim. Ya ben her deliğim hani şarkıda farklı bir ses tonu ses aralığını göstermek için aslında hani kendi performansımı da burada göstermek için bunu yaptık ve oktav aslında da tam gösteremedik. Onu söyleyeyim ben. <gülüyor> daha da çıkardı tabi sahne canlı dinledikleri zaman daha da çok fark ediyor zaten. Bir oktav aralığı ölçüldü mü seste? Allah ölçmedik, ölçmeye çalıştık da cihaz bozuldu. <gülüyor> Bu güzeldi. <gülüyor> Ee, bu arada e, gerçek ilk radyo programına e, konuk olmuş. İnşallah bundan sonrası için çok daha başarılı e, çalışmalara imza atacaksın. İnşallah uğurlu da gelirsiniz. İnşallah. Birçok Umarım... televizyon programına çıktık ama radyo daha iyi yani burada ee... daha iyi ifade ettiğimi düşünüyorum kendime. Aynen öyle e, televizyon programları biraz daha görseniz. Tabii görsen sizin de, de vermiş olduğunuz için. sıcaklıktan dolayı, güvenden dolayı, tecrübenizden dolayı. <gülüyor> Şımardım ben de şimdi. <gülüyor> Peki, e, hikayeden bahsetmişken bunun üzerine hikayeyi dinleyelim. Bakalım evet, bu sefer evet. kime benzetecek dinleyicilerimiz ses tonunu? Kim dediniz? İşte Cahit Berkay, Koray. Ses tonu Erking, olarak dedim ben, müzikal Hapa olarak. Müzikal, <gülüyor> müzikalite anlamında. Evet. E bakalım dinleyicilerimiz karar versinler buna da. Yorumlarını bekliyoruz sonra. Tabii ki. E, Cahit Külebi'nin sözleriyle, Murat Özgürsel'in e, müziğiyle ki söz demeyelim buna. Murat Özüksel içinde bir kısa bir kusura bakmayın ama. Tabii tabii tabii. Murat Öz de Işığın Yansımanısının Işığın Yansması grubunun kurucularından biridir. Kendisi Amerika'da yaşıyor. O da sanırsam şu an dinliyordur. Ona da buradan selam gönderelim. Tamam. Ee, Murat'a da selamlarımızı ettikten sonra bu güzel eseri de dinleyelim. Hemen akabinde Hasbi Hal kaldığı yerden devam ha. edecek. Radyo hava Senin dudakların pembe, ellerin beyaz. Al, tut ellerimi bebek, tut biraz. Benim doğdum köylerde ceviz ağaçları yoktu, ben bu yüzden serinliğe hasretim auction bir hal devam ediyor. Bugün konuğumuz gerçek ve Eşkıya albümüne dair kendisiyle sohbetimiz devam ediyor. Aslında albümden daha konuşacağız ama biraz da seni ben dinleyicilerimiz tanısın istiyorum. Madem ilk radyo programın, ilk albümün daha albüm bugün piyasaya çıktı. Gerçek ne kadardır müzikle uğraşıyor? Neler yaptı şimdiye kadar? Yani o... o... Sahne performansından tut da müziğe başladığın dönemlere kadar şöyle bir özet alabilirsem senden e, dinleyicilerimize de en azından kısmen de olsa senin de özel hayatından yakalamış olacaklar. Özel hayata girmeyelim diyeceğim. De. <gülüyor> <gülüyor> e, o kadar detaylara inme canım bir şey olmaz. <gülüyor> 1981 yılında Tunceli'de doğdum. İlk orta ve lise deneyimim Tunceli'de bitti ondan sonra İstanbul'a geldim. İstanbul yolculuğu başladı 1997'de 4 yaşında da ilkokula başladım. Yani 97 lise mezunuyum diyeyim ben 4 yaşında okula başlarken tabii, e, 4 yaşında nasıl okula başladın ya? İlk okula başladım e, Tuncel'in Pertek ilçesinde Kandırdın Biz de, Yok kandırmadık <gülüyor> e, Bir aslında kendileri deneyimi yaptılarsa Bilmiyoruz da e, 16 tane 4 yaşında olan çocukları aldılar Bizim sınıf mevcut 16 idi hmm. Öyle başladık bu ilginç tabi yani 4 yaşında Çocuğun okula başlaması Aslında güzel bir şey tabi Aslında güzel de... değil ben liseye gittiğim zaman işte Her şeyi biliyordum. yok 13 yaşındaydım 18 yaşında 20 yaşında Sakallı sakallı abi <gülüyor> <abla>. <gülüyor> hep Kendimden Büyük insanlarla beraberdim ve ki O da benim herhalde yolumu çizdi Şimdiye kadar hep böyle yaşça Kendimden büyük insanlarla muhabbet içindeyim yani. Biraz daha ağır Oluyor insan herhalde Hiç Ağır hissedemez. ve deneyimli oluyor Diyelim, İstanbul'a 97'de geldim, 97'de Beri İstanbul'da Taksim'de ilk Ora Türkü Bar'da başladım. Hı hı. Zaten bağırdı. Orada herhalde ilk e, Türkü Bar'dı yanlış hatırlamıyorsa. Yok, i̇lk Ora değil, Jasmine'di. Dem açıldı, sonra daha sonra İmamatnan Sokak'taki Türkü Barlar geldi. Ora çok çok sonra o zaman. Evet. <gülüyor> en... Ben de niye Ora kalmış orası? <gülüyor> Valla bilmiyorum ama... Nerede kaldık onu unutmayalım. <gülüyor> Orada sahneye çıkmaya başladık. Evet, Orada <gülüyor> başladık <gülüyor> ve şu zamana kadar türkü barlardaki deneyimlerim devam etti. Ee, 2007'de askere gittim biraz geç oldu. Hani hep işlerden dolayı normalde 2000 yılında askere gitmem lazımdı. Hı hı. İşte 2000 yılında e, askere gitmemek için... Demeyelim de kaçmak için değil yani sonuçta gidecektik. Hani İsmik işlerimizden veririz. dolayı bir <gülüyor> isim yapıp da öyle askere gidelim niyetinden dolayı geciktirdik. Ve 2 yıllık İstanbul Üniversitesi Elektrik Bölümüne girdim. Hı hı. Ve 2 yıllık okulu 7 yılda okulun tek insan benim der herhalde uzata uzata her şeyin yöntemini buldum yani. Ne kadar uzatabilirsem diye. 2007 yılında da askere gittim. 2008 Mayıs'ında geldim. Ondan sonra deneyimimiz başladı işte stüdyo çalışmalarımız başladı, repertuarı çalışmamız başladı ve 2010 yılında ve bugün kasetimiz piyasaya çıktı. Yani. Peki ee, aslında hani kısa gibi görünen böyle anlatımda kısa gibi görünen ama uzun bir süreçten bahsediyoruz yani evet. 97 yılında ve yılında başlayan bir müzik yaşamı değil aslında. Tunceli'de 97 de... yılında aynı zamanda Pero Güzel Sanatlar Akademisi'ndeyiz. Solfeş ve şan dersleri aldım. Damdaki kemancı oynadım, terzi rolünde operada. Bu şey var ya, oyunculuk da var. İşte streç pantolon giydirmesi <gülüyor> şey <gülüyor> Onu giymeseydim olacaktı, olacaktı diyorsun. Meşhur okul arkadaşlarım var. İsim vermeyeyim de hocam diyordu ben diyor bu türkücü ile beraber aynı şeyde aynı sınıfta ders almak istemiyorum diyordu. Ezgi hocamız vardı, şan hocamız. Hadi ya. Meşhur bayanlardan biri diyeyim de ben. isim iyi. Boş ver, Şöhret onların olsun zaten. <gülüyor> <gülüyor> Peki. E, yine bir çalışmayla devam edelim. E, bu sefer... Aslında çok da bilinen bir çalışma. E, farklı farklı pek çok o, halde söylendi. İşte... E, Geniş bağlama koroları tarafından, senfoni orkestraları tarafından, vesaireler tarafından pek çok farklı halini dinledik. Ee, Rak yorumunu da aslında birkaç e, kişi yapmıştı ama senin yine sounddan dolayı bir farklılık var burada. Ee, Ötme Bülbül Ötme, Pir Sultan Abdal'ın bir e, eseri, sözleri ona ait, müziği anonim olan Hı -hı. bir eser. Bunu ben dinletmeyi istiyorum. Bununla şey ilgili diyeyim, söylemeyi ben... istediğim bir şey var mı? E, müziği anonim, şöyle Hı -hı. anonim, bizim yaptığımız tarzdaki müziği anonim. ...diğer eklentileri olan... ...birazdan da dinledikten sonra herkes karar verecek... ...o Yavuz Top'a ait diyelim... ...Yavuz Top hocamıza ait... ...peki... Ee, ...o zaman hep beraber Ötme Bülbül Ötme'yi de dinleyelim... ...ardından hasbihalimize devam edeceğiz... Dost ya dost ya dost dost Deryadan bölünmüş, sellere döndüm Deryadan bölünmüş, sellere döndüm Vakitsiz acılar, güllere döndüm Ateşi kararmış yıllara döndük dost senin derdinden ben yana yana ya dost ya, ya, dost, dost. ya dost ya dost dost Peyyikler ile Aferim duyarsın Peyyikler ile Yaramı sarsınlar Şehitler ile Kırk yılda da gezdim Peyyikler ile Dost derdinden Ben yana yana Ya dost Ya dost Ya dost, dost. Aptal bir Sultanım doldum Eksildim Abdal bir sultanım, doldum eksildim. Yemeden içmeden, sudan kesildim. zülfün kemendine, kondum asıldım. Dost senin derdinden, ben yana yana. Ya dost, ya dost, ya dost, dost. Sözleri Pir Sultan Abdal'a müziği... Ee... Anonim olan... A, a, bir Sultan Abdalayt müziği anonim olan <gülüyor> bir eserdi. E, Ötme Bülbül'ü dinledik. Gerçek Eşkıya isimli albümünden seslendirdi. E, şimdi tabii çok çeşitli eserler görüyorum. Pek çok... O... ...farklı isimden farklı eserler alınmış... ...genelde... E, ...albümler, ilk albümler yapılırken... ...biraz daha hani soft olsun... ...az masraflı olsun diye... E, ...anonim eserler seçilir... ...özellikle Türk'ü yorumlanacaksa... Hmm. E, ...hani şöyle baktığımda... ...masraftan kaçınılmamış... ...bir albüm gibi görünüyor... ...ama... Benim aklımda da bir taraftan şu geliyor şimdi gerçek bu işi hakkıyla yaptıysa eğer mutlaka e, işte az önce Cahit Külebi'nin oğlunun yaptığı gibi insanlar eserlerini verirken e, al oku diye vermiş olmalılar diye düşündüm soruyu sordum cevabı verdim mi? Işte. Evet, yani. <gülüyor> o zaman gerek kalmadı demeyeceğim tabii evet. ki ama bu bu da bir süreç tabii bundan da bahsetmek lazım hangi eseri kimden ne şekilde aldınız ee, aslında bu da bu albümün hazırlanış aşamasında hatta ilk evet. e, dönemlerinde önemli ee, baştan gidelim mi tabii Zümrüt Ankara'yı Ayhan Orhun Taştan aldık Ayhan zaten bütün Ay, tabii, albüm hani oyuncularımızı desek de aynı zamanda benim yapımcımdır yani Hı -hı. normalde başka insanlar bunu istedi seslendirmek istedi yani şu eserler okudum eserler hani hiçbir zaman üc ücretin ne derler eserin hiçbir değeri yok. Tehli farkı yani. değil Yok yok öyle değil yani. İstediğin kadar para versen de sana kimseye vermezler okumalar için seslendirmeler için. Ha, benim de böyle bir şansım vardı. Karşılığı olmayan diyelim bir evet, zaman. Evet herkes bana güvenerek eserlerini teslim etti sağ olsunlar. Ee, Murat Yüksel hocam da sağ olsun besteleriyle destek verdi. Bir ayrılık bir yoksulluk bir ölüm. Evet. Sözler yine Karacaoğlan'a ait. Ee, Dolan Deli Gönül ilk klip çalışmamızdı. Ee, Zafer Yurtseven ve Kazım Doğan hocalarım sağ olsun bunlar da hiç kimseye. hani şöyle diyeyim hiçbir şarkıyı ben burada para verip de okumadım. Hı hı. Hepsi tamamen bana güvenerek ve bana inanarak eserlerini teslim ettiler. Ben de hepsine buradan sonsuz teşekkürlerimi göndereyim. Tunay var orada onu görüyorum zaten T az önce Tunay bahsettik. sürekli hocam, bahsediyoruz hocamdan sağ olsun. Hı hı. Yani ben öyle bilmiyordum. Yani ben gider, giderken ürkerek gittim yani açıkçası. Ben acıya gülmeyi okudum. okumak için gitmiştim. Bana eşkıya okuyacaksın dedi. Ama acıya gülmeyi de ekstradan vermiş. Şartı, şartı vardı onun da. Vermesin şartı. Klip çekersen veririm dedi. Biz daha klibi çekemedik ama şarkıya okuduk. Peki. <gülüyor> Yalnız şöyle tabii. Hani acıya gülmek aslında piyasada da son derece bilinen şarkılardan. Yani bir belli tanesi. bir şekilde sona bir şarkı. Tabii. Bu senin için bir risk midir ya da böyle bir riski aldın mı artık? Aslında risk değil ve hocam da Acıya Gülmeyi rak formatıyla dinlemek istediğinden kendisi de zaten şiirle şiir, şiir okumasıyla bana destek verdi. arkada. Evet, bu şarkıda. O şiir formunu yine bozmamış o albüm için. Şey, Hocamın şarkı biraz daha var. yok. Şiir okuması burada daha değişmiş. Biraz daha oturmuş evet, ses. daha Oturmuş diyelim hocam. Hocam da günden güne zaten tam oturuyor. Yıllanmış şarap gibi. Yıllanmış evet yani. <gülüyor> Hepimizden genç yani daha diri duruyor. Tunay başka ama. Alamut Kalesi'nde şu an dinliyodur bizi. Kesin. Hı. Ben e, dinlediğine eminim. <gülüyor> Hatta dinliyorken o büyük bir ihtimalle şu an bir taraftan da hem bana hem sana e, evet arada abi. böyle bir <gülüyor> kulaklarım <gülüyor> bir şeyler çınlıyor yani. çınlıyor. <gülüyor> Peki diğer şarkılara baktığında yine Tunay var, Abdülaziz şanses var, Yenice Yolları. Bu tabii yine ailesinden mi yoksa Mesam'dan mı izin alınarak? Ailesinden aldık direkt. Zaten bizim de bir şansımız vardı ne diyelim. Ailesinden aldık bizden sonra Mesam'la başka bir dizide okunduğu için sorun yaşandı. Mahkemelik oldular bu da bizim için bir avantaj mı diyelim. Daha biz istememiştik şarkıyı açıkçası. Mahkemelik olunca biz de isteyince bize verdiler sağ olsunlar. Bu izinsiz e, dizide okunduğu için evet. e, bir dava süreci başlamış evet. oluyor. E, senin aslında biraz da şans olmuş her şans... şey. Evet. Her şey üst üste gelmiş. <gülüyor> bu da güzel aslında. Hep korkarak gittim şarkıları korkarak ist e, istemeye gittiğimizde. Hepsi sağ olsun büyük bir destekle bana güvenerek verdiler. Peki bu albümü hazırlamak hakikaten zahmetli bir süreç. Evet. E, ama bunun... Şimdi eminim bugün piyasaya çıktı. İki gün sonra ben bunu internette çok rahatlıkla bulabileceğim. Ne evet. yapacaksın? Bir şey var mı aklında bir plan? <gülüyor> ya da yok yani ne yapayım? İnsanlar oradan, buna, oradan mı dinlesinler? Buna kimse daha bir çare bulamadı. Aslında istense bulunuyor. Aslında buna bir ilaç bulmak lazım mı diyelim. İlaç bulsalar aslında herkes bir tane. Ondan ise yapmasın. Yani. <gülüyor> Dediğim. Korsan ya, hepimizin korkulu rüyası. Öyle böyle tabii korsanın dışında zaten <gülüyor> artık internet e, tamam. dünyası tamamen e, sanatçıların ya da bu işi yapanların, albüm çıkaranların korkulu rüyası olmuş durumda. Eskiden e, işte 3 milyon satan insanlar vardı. E, şimdi aynı insan 300 bini zor satıyor. Niye? Aslında Çünkü ben şöyle bir şey var. de düşündüm hani korsan istemesin nerede? Direkt bana ulaşsanlar ben herkese bir dava göndereyim. Öyle mi? Evet. Eee uzun internet kuruyoruz ama kargo paralarını kendisi versin. Kim <gülüyor> de <yine> onu karşılayamıyanı <gülüyor> herkese gönderirim yani. Korsan olmasın da yani sonuçta emeğin belli bir emek verdik buna. Bunda Tabii. tek ben yokum yani gerçek olarak yokum. İçinde bir sürü müzisyen arkadaşlarımız var. Eser sahipleri var. Herkes yani burada herkesin bir emeği var. Ben yani sonuçta çalınan onların da hakkı. Benim hakkım olarak görmüyorum da onların daha çok hakkı. Peki e, tabi bu bir şey albüm sürecinden sonra biter bitmez insan bir oh der. E, bir rahatlar e, ama tabi kafada yeni planlar kurmaya başlar. Ben daha e, oh diyemedim. Diyemedim. <gülüyor> Zaten henüz çıktı diyorsun. Evet henüz çıktı işte televizyon röportajlarına gidiyoruz. İşte ilk defa bir radyo programı sizin radyonuza hmm. geldik. O da sizin Umarım tecrübenizden dolayı sizi seçtik ilk sizi Çok seçtik. teşekkür ederim. İnşallah bize de uğurlu gelirsiniz. İşte sürekli koşturmaca kaç gündür uykumuz yok. Hı hı. Buraya geldiğim zaman sesim de düştü. Sahneden çıktım, programdan çıktım geldim buraya. Sürekli yoruluyoruz yani. Uyumak yok herhalde bundan sonra bundan çalışmak. Bundan böyle. Şimdi biraz daha duyulmaya başladığında çok daha farklı olacak tabii. Bu henüz yolun başı. Ben de tabi böyle abi nasihat eder gibi söylüyorum ama Hakikaten artık şeyi görüyoruz 16 yılın 17 yılın Vermiş olduğu bir tecrübe oluyor Bir müddet sonra Belki ben tekrar gerçek seneli ne zaman Bir program yapalım dediğimde Abi şöyle 3 ay sonra diyebileceksin Çünkü hakikaten o kadar başarılı bir çalışma olmuş Ben tekrar beğendiğimi belirteyim Çok teşekkür ediyorum Ben teşekkür ederim Hak ettiğin için söylüyorum Sağ olun Ama öyle bir şey demem yani. Ne zaman isteseniz gelirim program Bununla. Teşekkür ederim İyi. o zaman e, bunun garantisini alalım çünkü <gülüyor> ileride e, ben eminim ki e, çok yoğun olacak ses kayıtlarımız var <gülüyor> tamam, okay. her şey kayıt altında tamam. <gülüyor> peki e, tabi türküler albüm içinde söylenirken biz hep sound'tan bahsediyoruz e, bir tanesi var ki çok değişik bir soundta aslında hep bildiğimiz e, dinlediğimiz bir türkü biraz daha farklı bir soundla insanların karşısına çıkmış oluyor. Batı sazları var rak var işte bir taraftan flüt dinlerken öbür taraftan bir anda elektro gitarın dom diye sesini duyabiliyorsunuz. Yan flütle kavanın çatışması var işte atışması Hı -hı. var. Yan flütle kaval. o bayağı şey var bu türküde. Evet, şey var, evet. ee, bu türkünün sürecini biraz anlatır mısın? Albümü alma fikri nereden çıktı ve bu şekle getirme, bu hale getirme fikri nereden çıktı? İşte dediğim gibi ben hep e, barlarda okuduğum şekliyle albüme yansıtmaya çalıştım. Aslında Aynı daha önceden da bir düzenleme, düzenlemesi vardı, albüme mi uyarlanmış evet, oldu? Hepsinin düzenlemesi vardı, albüme uyarlandı yani. Tabii hocamın da bunda büyük etkisi var Ayhan Taş Bir eseri alıp baştan yeni başka bir farklı Formata koyup da insanlara sunabiliyor Kendisi müzik dünyası için Gelmiş yani Üstün yetenekli insanlardan biri Hani ben Onunla tanışmam Ne diyeyim Benim için büyük bir şans Gerçekten bu albüm benim için çok büyük bir şans Sözler olsun Müzikler olsun çalışan insanlar olsun Kendim için şans görüyorum yani. Peki e, bu türküden bahsetmişken ben e, bunu da aslında dinleyicilerimize buluşturalım istiyorum. Albümün gerçek anlamda sound'u nasıl bir şey biraz daha bu türkü ön plana çıkarıyor gibi. Evet. E, diğer eserlerde de tabii bunu hissedebiliyorsunuz ama bu biraz daha senin için farklı bir çalışma olduğu gibime geliyor. Bu hepsinden farklı oldu Tabii ilk defa bizim kendi tarzımıza göre yaptığımız şekilde insanlar da ilk defa dinleyecek dinleyicilerimiz de. ...9-8'lik bir ritim ölçüsünde yapıldı. Tabii bana ilk 9-8'lik ritim ölçüsü dediğinde çok şaşırmıştım. Roman, roman havasını biliyorum. Metronomuz işik olduğu için... <gülüyor> Hı -hı. hani ...herkes öyle anlamasın. Okunması açısından çok zor eserlerden biri olduğu için. Zoru seçtik albümde. İnşallah dinleyenler karar verdikten sonra... ...zoru başarıp başarmadığımızı göreceğiz yani. Peki. Hı. Efendim... Nesimi'den bir eser müziği anonim olan Nesimi'den bir eser dinleyeceğiz. Ee, Haydar Haydar aslında bilinen ismiyle Melamet Hırkası ben Melamet Hırkası'nı kendim giydim Eynime Hadi gelin e, bunu hem batı e, hem rock senteziyle bir dinleyelim bakalım sizler ne düşüneceksiniz famos bir hal artık sona geldi sevgili Gerçek bugün Eşkıya isimli ilk solo çalışmasıyla bizimle beraberdi. Çok keyif aldığımız güzel bir sohbet gerçekleştirdik. En azından benim için öyle oldu. Umarım ilk radyo programında senin için de bu hissiyatı uyandırmışızdır. Ben aslında size teşekkür ederim. Sizin gibi bir duayenne beraber Çok program ederim. yapmaktan ben büyük keyif aldım ve rahatladım açıkçası. İlk geldiğimde çünkü ilk radyo programı olmasına rağmen bayağı bir çekiniyordun. Ansi gördüm rahat, rahatlatıyorum. <gülüyor> <gülüyor> bundan sonra o zaman e, en azından gittiğin başka bir yerde bizi de düşünerek şöyle e, kendini rahatlatırsın. İnşallah bundan sonra siz de benimle beraber gelirseniz <gülüyor> e, Olabilir niye olmasın abi tamam. gideceğin yerleri haber ver. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Peki. Sizden çok iyi elektrik aldık sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Biz de sizden çok iyi elektrik aldık. Ee, çalışmanızı çok beğendik her şeyden önce. Ee, Deneyicilerimizle de paylaşmaktan gurur duyduk. Ee, ve ilerleyen dönemlerde ben kendi adıma eminim ki çok daha iyi yerlerde göreceğim sizi. Ee, ve gönül ister ki bir başka zaman çünkü albümdeki türkülerin eserlerin tamamını dinletemedik. Bir başka evet. zaman şöyle biraz daha zaman geçtikten sonra bir program daha yapalım beraber. Evet olur memnun olurum yani ben de. Peki biz de çok memnun oluruz. Tekrar çok teşekkür ediyorum katıldığın için. Ee, senin Beslen'le bitireceğiz. Albümde niyeyse en sona atılmış bir eser. Ben çok beğendim bunu. Söz müzik bana ait olduğu için. <gülüyor> <de>. <gülüyor> Kendimi geride bıraktım diyorsun. Evet, evet. Söz müzik gerçek yalgına ait. Hasretimsin yar dinleyerek bugün sizlere veda edeceğiz arkadaşlar. Ee, son olarak söylemek istediğim bir şey var mı gerçek? Son olarak sizlere tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Radyo havana. Bu arada bir e, program var mı önünde? Hani konserler, etkinlikler falan. Ee, Henüz... 10 Nisan'da Fransa'da konserimiz var. 10 Nisan'da? Evet. Fransa, 21 Nisan doğum günüm. 21 Nisan'da doğum günüm. Burada olacağım 21 Nisan'da, <gülüyor> İstanbul'da olacağım. Ayrıca bar programı yapıyorum. Kendi barımız Paradiso Sanat evinde çıkıyorum. <gülüyor> Cumartesi akşamlar oradayım. Canlı performansı dinlemek isteyenler de oraya gelebilir. Ve albüm için tekrar söylüyorum yani korsanlı almasınlar. Çünkü biz bir emek verdik bununla. Hani gerçekten alamayacak durumda iseler bana sana haber verecek Versinler ben göndereceğim merkeze. Böyle de bir şeyim var yani. Peki, teşekkür ediyorum. <gülüyor> Biz tekrar teşekkür ediyoruz. Hem bu cömertliğinden dolayı hem bu insani tavrından dolayı. Ee, gerçek bugün bizimle beraberdi arkadaşlar. Ee, hakikaten çok keyifli, çok güzel bir sohbetin ardından artık bize veda etme zamanı geldi. Has bir haldeydiniz. Ee, önümüzdeki hafta yine farklı bir sesle, yine güzel bir sohbetle sizlerle birlikte olmayı umut ederek bugün de programımızı noktalıyoruz. Görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Son olarak Hasretimsin yer dinliyoruz. Birazdan çıkarım alıp kalkıyorum Dağları da sırtımı alıp gidiyorum Sensizlik ölüm değil ya gülüm Ben her 21 Nisan sabahı yeniden doğuyor Ve seni bir daha lanet olsun bir kez daha gömüyorum İstanbul'dan uyandırdı artık beni tatlı yanda bir gülüşün bir öpüşün sevinçinle ya tatvim nerede bir gün daha söküyorum ya. Bir gülüşün bir öpüşün sevişinle yar Takvimlerden bir gün daha söküyorum ya. Ben sana bir tek sana bu saçım Seninim ben, senin işte hasretimsin ya Al bu kalbim senin olsun ellerinle ya Seninim ben, sen de benim hasretimdin ya Şimdi uzaklardayım, yani anlayacağım senden İstanbul'dan uzaktayım Alışamadım buralara Alışamayacağım da Ve şimdi anlıyorum ki gülüm Ben her 21 Nisan sabahı Seninle beraber bir daha Lanet olsun bir kez daha ölüyor Bunu çaresizliğe diye yazdım biliyor Ve sana gönderiyor Ve unutma ki gülüm Ve bu sözümü de unutma gülüm Ben bu 21 Nisan sabahı Sevgini de içime koyarım bir gurur, bir nefret aklımda kalan. Seni böyle inciten sözlerim mi ya? Dibe vurduğun her sözümün hecesinde ya. Şu dilimin kemiyor Biliyorsun ya Dibe vurudum her sözümün hecesinde ya Şu dilimin kimi yok biliyorsun ya Ben sana bir tek sana muhtacım ya sana, yalnız sana mutacım ya. Al bu kalbim senin olsun ellerinle ya. Seninim ben senin işte hasretimsin ya. Al bu kalbim senin olsun ellerinle Ben seninim ben, sen de benim, hasretim deyin ya. Hasbihal, hazırlayan ve sunan Cüneyt Gülen.